Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bazen hicretin anlamı kapsar bütün hayatı. Esas çekirdeğini teşkil eden haramların çekiciliğinden, helallerin izzet ve şerefine yapılan hicret mesajı, tövbe kapısı arayanlara ışık, nur, parıltı ve kurtarıcı bir can simidi verir. Hataya veririz bazen, veririz. Bazen bir el tutsun elimizden ve bizi götürsün hakikat nuruna ve alsın gönlümüzdeki şu sıkıntıları ve günahların verdiği yükü de Bin inşah etsin yüreğimizi isteriz. Tövbe kapısı apaçık ortadadır da, günahların yükü mahcubiyet verir bazen. Kime gitsem, kimden öğrensem, kimden dertlensem diye ararken gönül, Hz. Nebi Muhterem Ahmedi Mahmud Muhammedenül Eminül Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin tebligatları ulaşıverir. Sahabe toplumu olabilmek, Vahyin muhatabı olma özelliğini ve vasfını hakkıyla koruyabilmek. Melekut aleminden inen insanüstü varlıklar olmak değildi. İnsanlık vasfını melekler üstüne taşıyabilmekti beşerdiler. Bazen şaşı veriyorlardı. Bazen takılı veriyordu ayakları. Bazen düşüyor, bazen veriyorlardı birbirlerini bazen. İstemeden cereyan etmiş olan hatalardan feragat etmeyi ve onlardan yüz cemirip alemlerin Rabbine yönelirken Hz. Muhammedinül el-Emin'in Mustafa'a aleyhissalatü vesselamın elinden tutmayı onun tebligatıyla nefsin vücuda ve kalbe ve ruha ve akla yapacağı cizi ve icrayı ve ipoteyi kaldırtabiliyorlardı. Nefsin ve şeytanın ve seselerinin darbesine inkilap sunabiliyorlardı. Tövbe kapısını Hz. Nebi'nin yoluyla sıratımızda kıyım ile açabiliyorlardı. Kim ne der? Nasıl yadırgar veya yargılar diye düşünmeden Allah'ın razı olduğu Hz. Nebi'nin yaşam statüsü olan Sünnet-i Rasûl'e uyuyarak hayatlarını bir cennet bahçesine çevirebilmiş ve o beşer düzeni vahyin nuruyla yeşillendirdikten sonra başka diğerlere de hicret ve iltica ederek oralarda bir cennet bahçesine çevirebilme sevdasını başarıya ulaştırabilmişlerdi. Beş adım ötedeki camiye gitmek nefsine ağır gelen Sabah yataktan iki adım atıp secdeye yerek sermek ağır gelenler bizler oturduğumuz yerden sahabeyi anlayamayabiliriz. Umre seyahatleri yaparken Mekke-i Mükerreme'me Medine-tul-Munavvere'ye onların hatıralarını hakıyla sorgulayamayabiliyoruz. Bazen sorgulayabilenlere selam olsun. Onları hissedebilmek, onların o kutlu mesajını ve hayatlarına yansıtmış oldukları vahim vahyin berraklığını yuvalarımıza, hanelerimizi, işlerimizi, memleketlerimize, vatanlarımıza taşarken bazen nefsimizden ve kişisel benliğimizden ve karakterimizden kaynaklanan hatalara düşebiliyoruz bazen. İşte bocalanan bir anda. E ne yapılmalı, peki ne yapalım sorusu zihni işgal ettiği bir anda. Dünyanın dertleri ve kederleri bitmek bilmeyen bir şekilde süratle üzerimize gelmeye devam ettiği bir anda haleti ruhiyemizi yaşayarak Hayatıyla melekut alemine iltica etmiş, Firdes cennetlerine layık olmuş, Âlâ-yilliyyûne kabul görmüş, vasıl olmuş, Bir şefkat ve merhamet erinin daha. Potresini paylaşalım efendim. <gülüyor> Faturaların, alacakların, vereceklerin, eş, dost, akrabanı, sayır siyasetin, sporu, magazinin, Suni gündemlerin işgal etmeye çalışmış olduğu Masiva rüzgarına bir dakikalık hıla çekelim ve acaba onun aynasından kendimizde neler görebiliriz diye birlikte bakalım efendim. Mekke-i Mükerreme'de, zulmün payidar olduğu topraklarda, güçlünün zayıfı tahrumar ettiği, isyanın ve günahların övünç kaynağı sayıldığı bir zaman diliminde, Allah merhametini ihsan edecek. Ve tüm insanlığa hediye olarak Hz. Muhammedenü'l-Eminül Mustafa aleyhi ekmelit hazretlerini nübüvvet ile şereflendirerek olduğuna büyük bir ihsanda bulunacaktı. Daha dün kendilerinin en güvenilir, en emin kimse dedikleri Hz. Muhammed aleyhisselama inen vahyin tevhid birliği ve tevhidin altındaki hakkaniyet ve adalet, şefkat ve merhamet Mekkelilerin zulüm üzerine kurdukları karanlık dünyasına ters düşecek ve bu karanlık dünyalarına vahşeti de ekleyerek zifiri bir ortama çekeceklerdi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kendisine verilen bu kutsi ve ulvi görevi layıkıyla yerine getirmek adına canani için canını sunacak bir insancığın daha iki cihan saadetine vesile olabilmek umidiyle tebligat gayretini kendisine zulmedenlerden dahi esirgemeden, Ebu Cehillerin kapısını 70 kere gitmeyi ihmal etmeden Hicri İsmail'deki toplantılarına sık sık ziyaret gahta bulunarak tebliğinde bulunmadan geri durmayacak. Gönüllere bir rahmet pırıltısı daha sunabilmenin koşturmacasında bulunacaktı. Bu davet öyle bir kutlu davetti ki her kişilerin nasiptar olabileceği bir temizlikti bu davet. Hz. Adem ile başlamış vesair enbiyanın kussi karakterlerinin vahin tecelligahı olmuş olan yaşantılarıyla devam edecek ve o nebi serverle tamamlanacaktı. Peygamberler silsilesinin sonuncusu olan Hz. Muhammed aleyhisselam insanlara bu nisbette tebligatını yapacak, gayretini gösterecekti. Bir dakikacık durup objektif bir bakışla önyargılara kapılmadan, iftira ve suizanlara kapılmadan kulak kabartanlar Gönüllerinin o sözlerin ulvi latif belagat ve sözlerine kapılacak O seslerin eşsiz kadife tonları arasındaki ahenge gönül kaptıracaktı Zalimler Mekke'deki karanlık iklimi kaybetmemek ve kendi zulüm ortamlarından mahrum kalmamak için tepkilerde bulunacaklar Tepkileri sayıların daha tık artmasına sebep olunca Suikastlara varan vahşetlere imza atacaklardı Onlardan bir tanesiydi Abdullah bin Caş Daha düne kadar sevip selamlaştıkları Ona saygı duyup hürmet ettikleri bir gençti Abdullah bin Caş Ama artık farklıydı onlardan Kainat kitabının nüfuz eden ayetlerinden tesirlenip Tüm alemdeki Rabbül Aleminin şefkat sizlerini takip edecek La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i taybesindeki bereket ile Yepyeni bir havayata kavuşacaktı Telkinlerine kulak vermeyecekti artık Abdullah bin Caş Çünkü güneş girivermişti yüreğine Vahyun nuru vermişti tüm cüz'ilerini ve hücrelerini Artık tamah etmeyecekti zulmün vaatlerine Şehevi davetlerine ve talepleriyle teşviklerine Gençlik kolay değil hiçbir zamanda Çünkü nefsin arzuları bitmek tükenmek bilmeyen hırslarla kabarıyordu. İçki, şarap, fuhuş, nefsin anlık zevkleri gözleri büyülemeye çalışıyordu. Ama hayır, hayır. Bir vahyin nuru kuşatı vermişti. O nasıl bir vahiydi ki dudaklarındaki o birkaç kelimeden oluşan cümle hayatını ve hayata bakışını değiştiriyordu. Ve o vahyin yeryüzündeki en güzel timsali, rüsvayı hasene olan nebi Hazreti Peygamber aleyhisselam örneklik ve önderliğiyle onlara dünya hayatındaki saadeti ve ahiretteki ebedi neşeyi teker teker gösteriyordu. Ateşe atıldıkları zamanlı bile gül bahçesini hissedebiliyorlardı. Bu bir polyanacılık, bu bir toz pembe hayata bakış açısına sahip olmak değildi. Bu gözleri ve kalpleri perdelenmiş olanların fark edemeyeceği bir vahin tenzil olmuş haliydi. Allah eri olabilmekti. Heyhat ki heyhat. İki saniye sonraki akıbetini bilmeyen insanoğlunun, şehvi arzularının ve dünyanın fani anlık zevklerinin taleplerinden kaynaklanan gaflet, hakikatlerden bilmelerinin anı yüz çevirmelerine sebep oluyordu. Telkinlere kulak vermiyordu Hz. Peygamber'in öğrencisi, Mekke-i Mükerreme'nin semasında parlamaya başlayan sahabe yıldızlarının otuzuncusu. Görüldüğü yerde hakaretler uğramaya başlamıştı. Aşağılayıcı sözler peş peşe geliyordu. Daha dün yüzüne baktıklarında kıskanıp imrendikleri şahsiyetlerden olan Abdullah bin Caş'ı bu sefer rencide ediyorlardı. Müslüman oldu diye. Atalarının dedelerinin adetlerine bırakıyorsun ey Abdullah. Sen böyle bir insan değildin. Evet Muhammed aramızdaki en emindir ama büyücüdür o. Şairdir o şiirleriyle büyülüyor seni ey Abdullah diye biliyorlardı. İftiralarıyla onu caydırmaya çalışıyorlardı. İmanın kalbine nüfuz ettiği Abdullah öyleyse siz de o büyüyü birkaç cümlecik dinlemek istemez misiniz? O büyü dediğiniz kelimelerle yüzleşmekten niye korkuyorsunuz? Heyhat ki heyhat. Yüzleşmekten korkmak cehaletin, zulmetin ...ve karanlığın payidar olacağı anlamına gelmezdi. Abdullah'ın tesirli sözleri... ...onları çileden çıkarıyor... ...sözler artık... ...fiili olarak zulmete dönüyordu ona karşı da. Yasirlerin çektiğini... ...Sümeyye'lerin çektiğini çekmeye başlıyordu o da. Hakaretler ederek, eziyetler ederek işkence yapıyorlardı ona. Belki Allah Resulü'nün dediği gibi... ...Mekke'de en ağır işkence çekenlerden birisi oydu. Vücudun ateşte dağlanması... Acısız bekletilmek Yaraların üzerine tuzlar konularak Güneşin ortasında sürüm sürüm süründürülmek Ama o La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyordu Ve belki Yasin suresinde anlatılan Habibun Necar gibi Keşke kavmin bilseler Keşke kavmin bilseler bilselerdi yanlış olduklarını. Allah bir dediği için Ve o birliğin Vahyine tabi olduğu için Bir insana bu kadar zulmü Reva görenler için Belki öyle düşünüyordu. Sonra hicret edecekti. Hicreti Habeşistan'a gerçekleştirecek. Malını, mülkünü, tüm mirasını, dillerin söylemekte kolay akıldığı hicreti tüm varlığıyla gerçekleştirecek. Bir müddet sonra Habeşistan'dan Medine'ye geçecekti. Medine-i İslam yurdunda Hazreti Nebi'nin öğrenciliğine ve Kutsi Üniversitedeki vahyin terbiyesine devam etmenin huşu ve mutluluğu, Mekke'de geride bırakmış olduğu ve zalimler tarafından onun ardından el konulan mal varlığı gönlünde bir tasa etmiyordu. Ama kederi keşke onlar da faydalansa değil miydi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla akrabaydı. Uzaktan gelen o akrabalık vahyin getirmiş olduğu kardeşlikle zirveleşiyordu. Allah Resulü teskin ediyordu bazen onu, Allah'ın cennette O'na sunmuş olduğu nimetleri bahşediyor. Onunlarla müjdeliyordu O'nu. Özlediğin arziyetin nedir ey Abdullah dediğinde ise başka, Ya Resulallah, ilk olarak da son olarak da istediğim Allah ve Resulünün rızasıdır diyordu. Candan, maldan, mülkten vazgeçmiş. Dini ve diyanetini koruyabilmek için, Cüfani alemdeki bir ağacın gölgesinde birkaç zamanlık dinlenme nispetindeki hayatın hikmetine vakıf olmuş. Ve böylece Medine'ye hicretini bedenen değil, kalben ve ruhen yaşamış, zihni olarak da Medine'nin bir neferi oluvermişti. Seriyelerdeki vazifesi Bedir'deki mücadelesine kadar yükselmiş, Allah yolunun fedaisi namıyla namlı salmıştı. Şeytanın ve nefsin vesveseleri bitmez ki. Yusuf Aleyhisselam'a bitmeyen, Adem Aleyhisselam'a bitmeyen vesveseler, Abdullah'a biter mi hiç? Bazen bir hataya sevk ediverir şeytanın vesveseleri ve nefsin insanın vücudunu hareketlendirmeye gayret eden içsel darbeleri. Ama ayette buyuruluyor diye, onlar Rahman olan Allah hatırlayınca bir anda silkelenirler ve Rablerine yönelirler diyor ya, yeniliyordu alemlerin Rabbine. İman öncesindeki yaptıklarından mesul olmamasına rağmen ben nasıl olur da haniflerin içerisinde tevhid sancağını taşıyan İbrahim aleyhisselamın mirasını yücelten bir insan olamadım hüznü yaşı veriyordu bazen. Belki vesveselerin karşısındaki çekmiş olduğu iman setinden sonra nefse ve şeytana karşı açılmış olan cephenin ikinci bir kolu şeytani insanlara habis ruhlara karşı açılmış bir ikinci üçüncü cepheyle çoğalmasından Artık dünyadan soyutlanmak, şu geçici suni dünya hayatının zevk ve endişeleriyle tasa ve hüzüntülerinden arınıp, ebedi yurda iltica etmek ve sözü uygunsa büyük büyük babası Adem Aleyhisselam'ın vatanına cenneti ercih etmek istiyordu. Ve Uhud savaşı vakti geldiğinde duasına ve imanına güvenip tevekkül ettiği kardeşi Sa'd bin Ebu Vakkas'a Ey Sa'd! Ben bir dua edeyim. Sen amin de kardeşim. Sen bir dua et. Ben amin diyeyim kardeşim. Hazreti Saad bu büyük mücahide dua etmek ve bu büyük mücahidden dua almak fırsatını kaçırmak istemezdi. Müminin mümin için gıyaben yapmış olduğu dua en makbul olanlardandı. Buyur diyecekti Abdullah Saad'a. Buyur kardeşim dua et. Ya Rabbi iman nimetiyle gönlümüzü Rızasını ulaştırmış olan Rabbim. Karanlığa ve zulmete iman ile nur yakan Rabbim. Gafletin zulmetinden bizleri iman ile, hayat veren davet ile, Ferahlık yurduna, vahyin kentine çıkaran Rabbim. İnkarın ve zulmetin baş aktörü olan kişilere karşı bizlere kuvvet ver. Ben bu zalimlere karşı savaşayım bugün Uhud'da. En zalimleri ve en kuvvetlilere çıksın karşıma. Ben onlara çarpışayım. Onlar benimle çarpışsın. Gözünü zulmet ve vahşet bürümüş olanları çıksın. Ey Rabbim karşıma. Hidayetten nasibi olmayan, aklı ve kalbi gaflet ile kapanıp mühürlenmiş olanlar çıksın karşıma. Ben onlara vurayım, onlar bana vursun. Ve en nihayetinde bu zalimlerin öldürülmesine sebep olayım diyecekti. Amin diyecekti Abdullah bin Caş. Sonra... Sıra sende ey saad diyecekti. Ya Rabbi, imandan ve hidayetten nasip olmayan en zalimlerini çıkar benim de karşıma. En canilere çıksın şu zulmet ve vahşet ordusu Mekkeli müşriklerin ordusunun içerisinden. Ben onlarla çarpışayım, onlar benimle çarpışsın. Ve sonra beni senin yolunda ben mücadele ederken şehit etsinler. Sonra intikamlarını almak arzusu ileyle tutuşan bu zalimler, Vücudumun ağzalarını kessinler Kulağımı ve burnumu Ve sen mahşer günü Bütün kullarını diriltip Huzurunu aldığında sor bana ya Rabbi Sor bana Ey Abdullah Nerede senin kulağın ve burnun Ey gelmiş ve gelecek her şeyi bilen Rabbim Sor Ve ben de sana diyeyim ki ya Rabbi Zamanında çok büyük günahların Müsebbibbi ve şahitliğine kavuştu Şu kulaklarım ve burnum Nice hataları ve yanlışları buldu İman ile tövbe kapısını bahşettin sen. Şimdi de senin yolunda feda oldu, kurban oldular. Ve işte ben senin yolundayken, tövbe kapındayken şehadete kavuşup senin yolunda onları bıraktım diyebileyim diyecekti. Hazreti Saad amin demek istemiyordu belki. Biraz durak sayı verdi. Biraz takıldı. Biraz da isteksiz olmakla beraber dudak ucundan amin dedi. 3 merhaleden oluşan Uhud'un 1. merhalesindeki zafer kısmı okçuların yerlerini terk etmesiyle kayıpların verilmeye başladığı 2. merhaleye düştüğünde Hz. Abdullah bin Caş şehadet şerbetini içen, cananları olan Allah için canlarını sunan 70 küşür sahabe-i kiram içerisindeki bir nefer olacaktı savaşın üçüncü merhalesiyle toplanıp Allah Resulü'nün çevresine cem olarak Uhud Dağı'na çekilen ordu, Mekkeli müşriklerin meydanı terk etmesinden sonra alanı teftiş ederlerken yanındaki bir ağaca uzuvları asırı olduğu halde Abdullah bin Cahşı yerde göreceklerdi. Sa'd bin Ebi Vakkas gözyaşlarına hakim olamayacak. Herkes diliyle şehadeti arzular ama sen hayatınla şehadeti yaşadın. ''Ey Allah yolunun fedaisi Abdullah bin Carş'' diyecekti. Hiçbir menfaatleri olmadığı halde malını, mülkünü, bütün saltanat ve kıymetli imkanlarını bırakıp nihayeti şehadet olan bu kutlu yolculuğa çıkan sahabeler oturduğumuz yerden bu sebeple doğru anlaşılmayabilir sevgili dostlar. Bu din fedakarlıklar dini değildir. İman ve ispat dinidir. İspat, fedakarlık teriminin içerisine sığmayacak kadar geniştir. İman varsa her şeye imkan da vardır efendim. Onların kavuşmuş olduğu dünya ve ahiret saadetine kavuşmak isteyenler, onların izlemiş olduğu tövbe kapısını açtıktan sonra içeri dalmakla başlayan bu kutsi, nebevi metodu hayatlarına geçirmekle bu güzel saadete kavuşabilirler. İmanla başlayıp Şehadet şerbetini içinceye kadar süregelen hayatındaki zaman dilimini ikinci bahar olarak nitelendirmesi, imanın hayatına vermiş olduğu tarifsiz huşu, mutluluk ve saadetten ileri gelmektedir. Onlar La İlahe illallahı, Muhammedur Rasulullah ile bulmuşlar. Muhammed Aleyhisselam'ın beşer olmakla beraber nübüvvet mührünü taşıyan kutsi bir muallim olduğunu bilerek, onun rahle-i tedrisinin önünden vahyi talim etmişler de talim edebiliriz efendim. Okuyabileceğimiz bir ayet ve o ayet algılamak için yapacağımız bir siyer, bir Hazreti Nebi hayatını araştırma, bir sahabi tablosu bizi bu talimliğe müesser kılacaktır. Selam olsun Abdullah bin Caş gibi cananına olan sevgisini bahanelere sığdırmayan bahaneleri cananına yaklaşmak için kullanan Abdullah bin Caş gibi olanlara Selam olsun şu geteci kısa dünya hayatının ihtirasları karşısında la mevcuda illallah diye bilenlere selam olsun selam olsun Hazreti Peygamber'in ümmetli olmanın şuurunu onun hayatının tevhid sancağının cemine nur ederek yaşayabilenlere. Selam olsun Suriye'de, Filistin'de, Çeçenistan'da, Keşmir'de, Doğu Türkistan'da dünyanın her yerinde zulme uğrayan kardeşini sadece ve sadece ana haber bültenlerinde takip etmeyip nice Uhud'larda, nice şehadet şerbetini Allah yolunun zulmü kaldırıp yok eden bir fedaisi olmak adına hakiken yüreğinde taşıyabilenlere. Gazetelerin manşetlerinde derin bir keder ofu çekip Arka sayfasındaki magazin haberleriyle gülüp kahkaha atmayanlara Selam olsun Vallahi de Allah ve Resulünün rızasını istiyorum Başka bir özlemin ve arzum yoktur diyen Abdullah bin Caş'ın şu sözcüğündeki Derin ve samimi imanın muhabbetine talip olanlara Selam olsun Yüreğimizdeki bu efkar ve derdin Dilimize yansımış olan acısına Birkaç dakikadır katlanan bize dua edenlere Selam olsun Nefs Mekkesi'nden Gönül Medine'sine hicret edebilenlere. Evet sevgili dinleyiciler, Rabbim bu güzel insanların hayatlarından mesajları doğru sorgulayabilmeyi, doğru alabilmeyi lütfeylesin. Kendimize gelebilmeyi, kendimizi bulabilmeyi, bir kardeşimizin yarada gönlünü okşayıp seni seviyorum kardeşim Rabbim için diyebilmeyi tebessüm bile sadakadır hadisince en azından tebessümü ile kardeşinin derdini açabilmeyi lütfediniz bizlere. Dualarınızsınız efendim. Dualarımızda olabilmek en büyük şeref bizim için. Bizleri özel efemin internet adresinden posta ve web sitesinden ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere efendim.